Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihalet lalegül TV ve lalegül tv.com.tr üzerinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fikir Fıkır Kulüyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız cevaplar alacağız. Sizler de yine sorularınızı bu adreslerden bizlere gönderebilirsiniz. Aynı zamanda ilmihal.com.tr adresinden daha önce yapmış olduğumuz bütün programlarımızı hem bütün olarak hem de soru cevap şeklinde oradan takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür, teşekkür ederim. Onu Rabbim iyilikler versin. Şimdilerimize inşallah. inşallah. İlk sorumuz hocam, nikahımız kıyılırken bana sıra geldiğinde ben boşanma hakkına sahip olmak şartıyla kabul ettiğimi söyledim. Bu arada ben bayanım, eşim bu sözümün karşısında bir şey söylemedi ve nikahımız kıyıldı. Benim boşama hakkım var mıdır? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم Ve لله والصلاة والسلام على Bu konu Tevhid-u Talak namiyle kitaplarımızda yer alan bir mesele. Yani boşama hakkını kadına ısmarlama. Tabi yanlış bilinen yanlış algılanan meselelerden bir tanesi. İslam fıkı boşama hakkını erkeğe vermiş, tabi bunun birçok hikmetleri de vardır. Bunun yanı sıra kadın için de bazı haklar vermiştir. E, bu haklarını kullanmak suretiyle de var olan evliliğin bitirilmesi noktasında e, bir takım eylem ve filyatlar da bulunabilir. Bunlardan bir tanesi de bu mesele. Yani boşama hakkına sahip olması, kocasından böyle bir hakkı alması. Yanlış bilinen meselelerden bir tanesi ise şudur, erkeğin böyle bir hakkı hanımına tevdi etmesi erkeğin böyle bir hakkının elinde kalmaması anlamına gelir mi? Hmm. Çünkü şöyle bir olaya şahit olmuştuk, nikah kıyılırken işte malumunuz erkek ve hanım arasında üç tane bağ vardır. Üç talak dediğimiz bunlar koptuğu zaman bir daha geri dönüşümü yoktur. O zaman bu üç bağın üç erkekte kalmasın. Bir tanesini kadına verelim. En azından erkek tek taraflı. Bunu e, nihai bir şekilde sonlandırma yetkisine sahip olmasın. Evet. E, niyetiyle, zihniyetiyle böyle bir işleme gidiliyor. Oysa e, tefiz meselesi yani boşama hakkını erkeğin hanımına vermesi demek bir nevi vekâlettir. Erkeğin hakkını ise bir soyutlama söz konusu değildir. Yani bunu şöyle örneklendirebiliriz. Ben size desem ki git benim namıma bakkaldan ekmek al. Vekalet versem Hı -hı. size bu yetkiyi vermem. Benim o ekmek alma yetkisini benden soyutlar mı? Soyut. Soyutlamaz. Benim de ona yetkim vardır. Sizin de buna yetkiniz olacaktır. Hı -hı. Burada da erkeğin hanımına böyle bir yetki vermesi erkeğin boşa bin, boşayabilme niteliğini elinden almaz. O da hala boşama yetkisine sahiptir. Sahip. Ve kadın erkek namına kendini boşar. Erkeği boşayamaz. Hmm. Yani yine boşanacak olan kendisidir. Şimdiki sualde e, kardeşimizin ifadesi... E, Nikah akdi esnasında kendisinin böyle bir talepte bulunması, karşı tarafında sükut etmesinden bahsediyor. Benim böyle bir hakkım var mıdır yok mudur? Tabi olayın devamını bilmiyoruz yani bunlar daha sonradan aralarında bir boşama gerçekleşti. Acaba benim bu hakkım olduğu için erkeğin boşaması geçerli olmayacak, nikahımıza devam edebilelim niyetine mi soruyor? Hı hı. Yoksa işte ben o hakkı kullanarak kocamı boşadığım bu boşama geçerli midir diye mi soruyor? Bunlar tabi şekillenebilir. Ama biz genel olarak sadece mesele bazlı konuya baktığımız zaman böyle bir hakkın kadına verilmesi ya nikahtan sonradır veya nikah anındadır. Nikahtan sonra olursa bu da iki şekilde düşünülebilir. Mutlak anlamda dilediğinde kendini boşayabilirsin. Şeklinde hanıma yetki vermek. Hı -hı. Böyle dediği zaman bu yetki meclis ile sınırlı değil. Kadın dilediğinde kendini boşama yetkisine sahiptir. Ama bu yetkiyi ben seni boşadığım şeklinde değil de kendimi boşadım şeklinde kullanmalı. Hı -hı. Çünkü boşanacak olan kendisidir. Erkek namına kendisini Kendim boşamış boş oluyor. Çünkü dediğimiz gibi burada bir vekalet müvekkillilik evet. ilişkisi vardır. Diğer vekaletlilikten farkı ise... Ee, Müvekkil vekilini azledebilir ama tefhiz noktasında erkek hanımına böyle bir yetki verdiği zaman onu azletme yetkisi yoktur. Eğer genel bir yetki verdiyse ama mutlak söylemişse, kendini boşa veya kendini seç tarzında bir ifade kullanmışsa bu meclis ile mukayyettir. O mecliste kadının ifadesi ile o talak vaki olur veya olmaz. Ama o mecliste aldıktan sonra artık kadının böyle bir yetkisi kalmayacaktır. Peki bunu iptidada, nikahın başında akit yapılırken böyle bir yetkinin hanımı verilmerek yapılması nasıl olabilir? Burada da e, önem ifade eden bir konu. Eğer söze, hani nikah bir akittir. Akit diğer akitlerde olduğu gibi iradeyi beyane dökmek suretiyle tarafların bir noktada uzlaşmasıyla olacaktır. Yani icab ve kabulün birbirlerine muvaffakat etmesiyle. İcab ilk önce söylenen söz... Kabul ikinci olarak o sözün kabulü anlamındadır. Bu erkek tarafından da olabilir, kadın tarafından da olabilir. Yani illaki icap edenin erkek olacak diye bir durumu yok. Kadın da olabilir veya kadının tayin ettiği vekil de olabilir veya erkek de olabilir. Tıpkı alışverişte bayi de olabilir, müşteri de olabilir şeklinde olduğu gibi. İşte bu e, meselede eğer ilk söze başlayan kadın olursa, ee, ve ilk söze başlayan erkek olursa sonuçlar farklı olacaktır. Hı -hı. Şöyle ki bir erkek hanıma ben boşama yetkisi sana vermek suretiyle seni hanımlığa kabul ettim şeklinde seninle evleniyorum. Yani icabı erkek başlayarak bu şekilde yapsa ve kadın da kabul edecek olursa bu durumda nikah geçerli olur ama kadının kendisini boşama yetkisi olmaz. Çünkü vermanı nikah öncesi olarak değerlendiriliyor. Evet. Oysa böyle bir yetki yok ki neyi veriyorsun? O zaman böyle bir yetkiye kadın sahip olmayacaktır. Evet. Ancak ilk söze yani icabı kadın başlayacak olursa, ben işte boşama yetkisine veya bir talakı bayin ile kendimi boşama yetkisiyle beraber seni kocalığa kabul ediyorum veya bu evlilik kabul ediyorum şeklinde bir icapta bulunsa ve bu icabı erkek de olduğu gibi kabul edecek olursa nikah sahih olur ve kadının kendisini boşama yetkisi olacaktır Yani ilk söze başlayan kimdir? Bu önemli. Şimdi suale baktığımız zaman kardeşimizin ifadesinde bir daha onu okursak daha net olacak. <gülüyor> Nikah kıyılırken bana sıra geldiğinde ben Bak, durduralım. Bana sıra geldiğinde ifadesi demek ki orada nikahı kıyan kişi yani daha doğrusu terkin eden kişi birine teklifte bulunuyor. Yani bunları bunları kabul ediyor musun? O cevabını verdiği zaman diğerine sıra geliyor. O zaman kadına sıra gelmesi demek, öncesinde demek ki erkeğe hitap edilmiş evet, ve erkek icapta bulunmuştur. Hı -hı. Erkek icapta bulunduktan sonra kadın ise bu icaba mukabil kendisi bir şartı Şarkı. ileri sunerek kabul ettim diyor. Sıra bana geldiği zaman. Hı -hı. Devamında ise... Bu sözün karşısında erkek bir şey söylemedi. Söylemedi. Canım. Yani dolayısıyla son konuşan kadın olmuş oldu. Hı -hı. E, son konuşan kadın oldu ve bu hakka sahip olmak suretiyle hoşumu konuşmuş, konuşmuş oldu Ve erkeğin buna süküt etmesi. Bu noktada süküt yeterli midir? yoksa illaki kabul ifadesini kullanması hmm. gerekir mi. Nikah babında süküt yeterli değil. İlla ki o iradeyi ifadeye tabii. dökmek gerekecektir. Yani icraf ve kabulün gerçekleşmiş olması gerekir. Tabi ondan sonraki süreç nasıl devam etti? Ee, bu resmi nikah kıyılma anında mıdır? Yoksa resmi nikahtan sonra taraflar bir daha işe sağlamı alalım diye hmm. bir hoca efendinin önünde dini vecibeleri yerine getirerek bir akit kıyma tarzında mı? Onu da tabi bilmiyoruz. Yani kardeşimize tavsiyemiz aslında bu olayın tam mahiyetine e, ifade edebilme adına bizim danışma hattını arayarak e, oradaki hoca efendinin kendisine e, suallerine göre şekilleneceği bir meseledir bu. Ama dediğimiz gibi burada eğer söze ilk kadın başlayıp Erkek bu şartla kabul ederse evet kadının boşama hakkı olur, hı hı. kendini boşama hakkı olur. Tabi bu boşama sarih lafızla alınması yani rici talakla boşama hakkına sahip olması bir şey, bayin talakla boşama hakkına sahip olması başka bir şeydir. Adet olarak bir talakla boşama hakkına sahip olması bir şey, üç talakla boşama hakkına hı hı. sahip olması başka bir şeydir. Dolayısıyla burada e, ciddi anlamda farklılıklar olacağı için sonuçlarda da ciddi anlamda e, farklılıklar olacak. Yani. Üç tane da isteyebilir mi hocam vekalette yani? Bana? Bakın e, vekalet dediğimiz gibi karşı tarafın hakkını komple ondan almak demek değildir. Hı hı. Onun yetkisini sen kendin de kullanabilmektir. Dolayısıyla evet. bir erkek hanımını üç talakla boşayabiliyor ise üç talakla boşanma noktasında hanımına da bu yetkiyi verebilir. Hı. Ve hanım da bunu kullanabilir. Kocasından almış olduğu yetkiyle kendisini boşayabilir. Bir talak da olabilir, iki talak da olabilir. Çünkü erkek namına bunu yapmış oluyor. Evet. Meseleyi sadece karı koca olarak düşünmeyin. Bir erkeğin yabancı birine yetki vermesi gibi de düşünebiliriz. Hı -hı. Yani bir adam işte diyor ki arkadaşına git benim namımı hanımımı şu kadar talakla boşa. Rıcı talakla boşa, bain talakla boşa şeklinde ona bir yetki vermesi. Hı -hı. Ee, ve bu kişi de bu yetkiyle bu işlemi yapıyor. Aradaki fark şudur yetkiyi verdikten sonra azledebilir. Hmm. Ama hanımına böyle bir yetki verdikten sonra azletme hakkı Yok. yoktur. Ee, ya o meclis ile mukayyettir. Yani meclis aldıktan sonra nihayet erer veyahut da eğer genel bir tabir kullanmışsa, küllemâ gibi, dilediğin zaman gibi bir ifade kullanmışsa artık o hanımın inisiyatifindedir. Dilediğinde kendini boşama yetkisine sahip olur. Şöyle olacak. bir şey yapamazsa değil mi hocam? Ee, işte hanımefendi, beyefendi bir araya gelip tekrar biz nikahımızı yeniden kıyalım deyip de önceki nikah fes edemezler, Önlü değil mi? şans yoktur. Evet. Nikah yani o yok, Nikah illaki... tazeleme olayı yani Hı. zaman geçtikçe nikah bayatlamaz. Evet. Nikah ya vardır ya yoktur. Dolayısıyla bizim hani onu biz lav kabul edelim, Hı. yeniden bir nikahla o var olan nikah nasıl akledilmişse onlar geçerli olacaktır. Orada bir tevfiz söz konusuysa. Ve kadın ilk önce sözle başlamış, erkek de bu şartta kabul etmişse e, ve burada da bir genelleme yapılmışsa, dilediğin zaman veya dilediğim zamanda kendimi boşayabilirim, yetkisiyle seni koca olarak kabul ettiğim şeklinde bir ifade kullanmışsa, kadının bu yetkisi vardır. Dilediğinde kendini boşama yetkisine sahip olacaktır. Evet hocam. Bir başka sorumuz da, ben bir arkadaşımdan bir mal aldım madili olarak. Her ay belli bir miktar ödeme yapacağım değişik. Daha sonradan arkadaşım senetlerden birini ödeme istemiyorum dedi. Ben bir şey söylemedim ancak hesabımı buna göre yaptım ve borçlarımı bitirdim. Bir de alabilir miyim daha sonra arkadaşı? Ee, senetlerden birini ödeme istemiyorum dedi. Ödeme yani alacaklı olan kimse senetlerden birini evet. biri düşürdü. Evet tamam. düşürdü istemiyor. Ee, ancak diyor hesabımı buna göre yaptım ve borçlarımı bitirdim. Arkadaşım bir ödemem daha kaldığını söyleyip bunu benden istedi. Ben de bunu düşürmüştün deyince sen o zaman için kabul edip senedi benden istememiştin diyerek alacağının olduğunu söylüyor. Ee, ben vereceğim ancak dinen bunu benden geri isteme hakkı var mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum demişler. Yani mesele şu şekilde ikili bir şekilde <gülüyor> tasvir edecek olursak evet. Siz satıcı olun, ben alıcı olayım. Siz bana bir mal satıyorsunuz ve fiyatta da anlaşıyoruz. Vadeli bir şekilde Hı. belli zamanlarda ödemeli olarak ben sizden bu malı alıyorum. Evet. Belli bir zaman sonra diyorsunuz ki işte örneğin alacağınız 10 TL idi, Hı. bir bir alıyordunuz. Bir TL'sini düşürdüm. Evet. İstemiyorum. 9 TL bana öde dediniz. Hı. Ben de sükut ettim. Bir şey demedim. Kabultü ifadesini kullanmadım. Aradan zaman geçti. İşte 9. senedimi ödeyince ben borcumun bittiğini düşünürken siz dediniz ki bir tane daha kaldı. Ben evet. bunu sana ona satmıştım. Ben de hissediyorum ki se ya sen bunu düşürmüştün. istemiyordun Ama siz de buna mukabil sen bunu kabul etmemiştin. Evet. kabul etseydin senedimi isterdin yırtardın Alır. atardın tarzında bu bağlamda sizin müracaat etme hakkınız yani vazgeçme hakkınız var mıdır yok mudur bunu bir hibe gibi mi değerlendireceğiz iskat olarak mı değerlendirileceğiz şeklinde bir konu evet. aslında bu mesele fıkhi olarak önemli üzerine birçok hükmün bina edildiği ve bizim klasik metinlerimizde tartışılan bir konu Akit sonrasında yapılacak olan işlemler asr-ülak'te mülhak mıdır değil midir konusu. Hı hı. Yani ne demek? Akit ikili olarak tarafların anlaşmış olduğu bir rakamda alışverişi bitirmeleri. Bainin vermesi gereken nesne mebi, müşterinin vermesi gereken semen yani satın bedeli. Daha sonradan müşteri satın bedelinde bir artışa gitse. Yani ben bunu senden 10 TL'ye aldım ama ya bu mal çok kıymetli bir mal. 10 TL değil de gönlümden 2 TL'de fazla koptu. 12 lira veriyorum sana Hı. dediği zaman o 2 liralık fark alışverişte sanki konuşulmuş gibi 12 liremi aldı kabul edilir yoksa 10 aldı o 2 lirası hediye mi? Evet. Veya bunun tam tersi siz bana işte elinizdeki bilgisayarı 10 TL'ye sattınız ben aldım dedim alışverişi bitirdik sonra dedi ki ya bu bardağı da yanına vereyim dediniz. Yani mebide bir ziyade yaptınız. Bu o bardak artı bir hediye olarak mı değerlendirilir yoksa ben o bilgisayar artı bardağı satın almış mı o kabul edileceğim? Çünkü bunun şöyle bir hukuki sonucu olacak. Varsayım olarak bir şekilde aramızdaki akit bozulacak olsa Hı. ben malı geri iade etmek istediğimde siz bardağı benden talep etme hakkına sahip misiniz? Veya da tam tersi ben parayı geri iade ettiğimde o sizin düşürdüğünüz miktarı veya benim ilave ettiğim miktarı sizden talep edebilir miyim veya siz benden onu talep, talep edebilir ediyoruz. misiniz? Bu noktada Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre i̇mam Züfer Rahimullah'ın görüş farklılığı olmasıyla beraber sonradan yapılan mebideki ziyade bayi açısından yani satıcı açısından veya otta satım bedelinde düşürme. Bu da satıcı açısından üçüncü bir şık olarak da satıcı alıcının satın bedelini yükseltmesi. Hmm. Yani ziyade diyoruz bunu. Bunlar asl-ı akde mülhaktır. Yani sanki iptidada akit alışveriş bu en son haliyle yapılmış gibi kabul edilir. Dolayısıyla o ziyade olan miktar da satın bedelidir ziyade olan miktarda satışa konu olan maldır veya düşürülen o satın bedelinde düşük haliyle satın bedelidir. Onun öncesi bir şey ifade etmeyecek. Burada şöyle bir fark var sadece, ziyade de karşı tarafın kabulüne ihtiyaç vardır. Yani şöyle örneklendirelim, daha basit bir şekilde anlaşılsın diye. Biraz önceki misalimizde siz bana önünüzdeki bilgisayarı 10 liraya sattınız. Evet. Ben de aldım. Alışverişi bitirdik. İcap ve kabul gerçekleşti. Malı teslim aldım veya almadım. Önemi yok. Parayı verdim veya vermedim. Bunun da önemi yok. Gönlümden koptu. Dedim ki ya ben bu biraz ucuza almış oldum. Sen de bu konuda mağdur olma. Ben 2 lira daha ilave ediyorum dedim. Siz o 2 liraya ilave etme noktasında sükut ettiniz. Bir şey demediniz veya yok dediniz. Öyle bir şey yok. Ben ona sattım istemiyorum dediniz. Bu durumda o 2 lirayı ben vermesem sizin talep etme hakkınız olmaz. Evet. Yani kabul etmediğinizden evet. dolayı. Ama o 2 lirayı ilave ettim dedikten sonra siz de dediniz ki tamam ben de kabul ettim dediniz. 12'yi alayım. Bitti. 12'ye satmış oldunuz. Yani evet. o 2 lirayı da alayım dedikten sonra ben yok yok vazgeçtim ben 10 liraya veriyorum deme hakkına sahip değilim. Hmm. Hukuk yani o 12'yi vermem gerekir. Evet. Onu verdiysem 2'yi vermem gerekir. O ki icap ve kabul, kabul o asıl katılmıştır. Bakın bu ziyade de. Bunu ters olarak düşünelim. Yani malda siz ziyade yapın. Hı hı. Hani biraz önceki örneğimizde bilgisayarı ben 10 liraya aldım. Alışverişi bitirdik. Hı hı. Sonra dedin ki ya bunu ben biraz pahalıya sattım gibi geldi bana. İşte bu bardağı da yanına vereyim. Hani promosyon olarak hı hı. koyuyorlar ya yanına. Onu da ilave ettim dediniz. Ben sükut ettim. Bir şey demedim veya kabul etmedim. Bu durumda siz onu bana vermedikçe benim onu talep etme hakkım olmaz. Yani bir nevi hediye kabiliğindendir. Ama siz dediniz ki böyle ben bunu ilave ediyorum, bunu da ekliyorum dedim. Ben de tamam kabul ettim dedikten sonra bu saatten sonra imtina etme hakkınız yoktur. Vermek zorundasınız. Ben onu aldım, benim hakkımdır artık. Ziyade noktası karşı tarafın kabulüne bağlıdır. Kabul gerçekleşmedikçe ziyade aktin aslında mülhak değildir, evet. katılmaz. Ama bunun zıttı düşürmeye gelince... Yani nasıl ki sorumuz aslında buna dair. Yine aynı örnekten gidelim. Siz o bilgisayarı bana 10 TL'ye sattınız. Anne şu anda sattım. 10 TL alacaksınız. Hı hı. Bu durumda bana dediniz ki ya ben 2 lira sana bir iyilikte bulunayım 8'e düşürdüm. Bu 8'e düşürmeyi ben ret etmedikçe, yani yok öyle şey yok 10 aldıysam 10'dur demedikçe 8'e düşer. Kabule bağlı değildir. Ha. ziyade de kabule bağlı ama düşürme ise kabule bağlı, bağlı değildir. Değil. Bu bir iskattır. Zimmetten bir düşürmedir. borcu düşürmedir. Borcu düşürmek ise temlik kabiliğinden olmadığı için yani birine bir mülk verme olarak değerlendirilmediği için karşı tarafın kabul ettim mesela muhtaç değildir. Hmm. Yeter ki red etmesin. Evet. Ben yani istemiyorum <gülüyor> tabirini kullanmasın. Ama temlikte yani ziyade de verilecek olan bir şeyi sükut etmek yeterli değil. Kabul, kabul ettim, ettim demesi gerekir. Artı da kabul ettim. Şimdi suale baktığımız zaman aslında sual güzel ilmi bir mesele. Evet. Ee, diyor ki ben senetlerle sattım. Sonra bir senedi iskat etti, düşürdü bayi ve sen bir şey demedin. Bir şey demedin ama reddetmedin. De İstemiyorum da demedin. Müdanasızlık da bulunmadın. Bu kabul anlamındadır. Çünkü iskattır. Bu saatten sonra senin imtina etme hakkın yok. Ben hayır ben istiyorum bu alacağımı 10 lira olarak istiyorum. 9'a düşürmüştüm ama vazgeçtim. İstiyorum deme hakkına sahip değilsin ki buna ile alakalı Allah'u alem 320 veya 323'lerde olsa gerek. Kural bile vardır, madde bile vardır. Hmm. Yani fiyatta sonradan yapılacak olan düşürme karşı taraf red etmedikçe daha sonradan kişinin imtina etme hakkı ben bunu talep ediyorum deme hakkı yoktur Yok. hukuksal olarak. O yüzden buradaki sualde de aslında kardeşimize vereceğimiz cevap o ki senetlerden birini düşürdüm demiş fiziksel olarak onu alıp da yırtmasa da kabul Hı. ediyorum demese de kabul etmediğini ifade etmediği müddetçe kabul etmiş olarak değerlendirilir. Fiyat düşmüştür. 10 liraya değil 9 liraya almıştır. Karşı tarafın 1 lira daha artı istemesi kişiden farklı bir bedel istemesi kabilindendir ki vermeme hakkına sahip olacaktır. Hmm. Çok önemli bir konu hocam. Ya yani ince bir ayrıntı var burada. Evet. Onun için yani bu tip alışverişlerde değerli dostlarımız da dikkatli olması lazım. Evet. Bu kardeşimiz o zaman ne diyelim hocam şimdi versemi mi vermesin mi? Şimdi aslında şöyle bir şey. Kardeşimiz zaten ki. Ben vereceğim ki, diyor. Vereceğini söylüyor. Yani onunla olan hukukuyla alakalı. Hmm. vermese en azından ahlaki boyut olarak versin deriz. Ama mesele hukuksal olarak bakıldığı zaman e, karşı tarafın böyle bir talepte bulunma hakkı yoktur. Hani dinen diyorlar ki en azından onun hakkına girmeyeyim. Madem böyle bir Ama şey Ama böyle bir hak ben... değildir yok. yani evet. aslında. Yani Onu düşündükleri için zaman, soruyorlar. O düşürmüştür, iş bitmiştir, e, iskat etmiştir. Yani şunun gibi düşünün. Benim size bir şekilde borcum var. Daha sonradan siz diyorsunuz tamam ben borcunu sildim hı hı. dediniz. Teşekkür ettim ben. Sonra aradan zaman geçti. Yok borcumu istiyorum. Öyle bir hakkın evet. yok. Bitmiştir artık. Canı sıkıldı gelecek istediği zaman. Yani böyle bir şey yok. İşkat, Hı. iskat ettiysen düşmüştür. Ama sen borcumu düşürdüm dedin. Ben yok öyle şey. Borcum borçtur dediysem borç devam eder. Hı. Yani yert bir ret. Ret etmekle ret olunur. Ama Hı. la ihtuacu kabul. Kabule muhtaç değildir. Ben kabul ettim demeye bağlı Hı. değildir. Evet. Sükut etmem yeterlidir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Gazdan dolayı abdestimi tutamıyorum. Namaz içinde de beni çok rahatsız ediyor. Bazen abdest aldığımda namaza duracağım. Gaz beni çok rahatsız ediyor. Tekrar abdest taz ediyorum. Namaz içinde rahatsız ediyor genelde. E, namazlarımda sıkıntı çekiyorum. Ne yapmam lazım? Gaz çıksa abdest bozulur mu? Namazıma devam edeyim mi diye sormuşlar hocam. Şimdi, e, bu meseleyi aslında biz farklı programlarda değerlendirmiş idik. E, bir insanın özür sahibi olabilmesi nasıl olacaktır? Ve özür sahibi olan bir kimse namazlarını nasıl kılacaktır? E, normalde gaz çıkarma e, abdesti bozar. Hı hı. Bunda herhangi bir şek şüphe yok. E, peki e, bu diyor ki kardeşimiz bu beni çok zorluyor. E, namaz kılarken sıkıntı yaşıyorum. Bu bozar mı bozmaz mı şeklinde bir sual ediyor. Bunun bozacağını bilelim. Ama bu zorlama işlemi kişiyi özür sahibi yapıyor ise durum farklı olacaktır. Yani her namaz vakti içinde abdest alacak, o vakit içinde yerlenmekten dolayı abdesti bozulmuş, kabul edilmeyecek. Hmm. Ama öncelikle bu kişinin özür sahibi olduğu ispat, ispat edilmesi, edilir. sabit kılınması bir nevi tescillenmesi gerekir. Hmm. Peki nedir kişinin özür sahibi olabilmesi için gerekli kriter? Bunu üçlü olarak değerlendirelim. Bir insanın özür sahibi olması, o özrün devam etmesi, hmm. o özrün nihayete ermesi. Özrün sabit olması ve özrün nihayete ermesinde istimrar dediğimiz olay şarttır. Yani devamlılık. Hmm. Örneklendirelim. Diyelim ki bir insanın burnu kanamaya başladı. Kanama abdesi bozan bir durumdur. Evet. Ve bu kanama... <gülüyor> namazın başından sonuna kadar devam ediyor. Yani bir namaz Vakti. vaktinde çıkana kadar, girişinden çıkana kadar devam ediyor. Öyle ki arada abdest alıp namaz kılacak kadar fırsat vermiyor. Hmm. Yani belki bir an kesiliyor ama o kesilme zamanı abdest alıp namaz kılacak kadar bir zaman değil. Evet. Bu kadarlık bir zaman dahi vermiyorsa bu insan artık özür sahibi olmuştur. Hmm. Peki özür sahibi olduktan sonra ne yapacaktır? Özür sahibi olan bir kimse her namaz vakti girdiğinde abdestini alır. Vakit içinde o burun ne kadar kanarsa kanasın ki özür ondan dolayıydı, namazını kılar. Abdestsiz yapılmaması gereken şeylerin hepsini abdesti kabul edildiği için yapacaktır. Ta ki diğer ikinci bir vakit girene kadar, yani bulunduğu vakit çıkana kadar ki bu noktada ihtilaf var. Vaktin çıkmasıyla mıdır, vaktin girmesiyle midir ki bu sabah namazıyla öğle namazı arasında hmm. e, ortaya çıkar. Çünkü diğer namazlarda vaktin bitimi, diğer vaktin girişidir. Evet. Ama sabah namazının vaktinin çıkışı, Öğle namazının vaktinin girişi değil, arada bir boşluluk vardır. Bu durumda bu terettüp edecektir ki burada da Hanefi mezhebinde kabul edilen görüşe göre vaktin çıkmasıdır, vaktin girmesi değil. Bunun semeresi şurada ortaya çıkar. Varsayın bir insan kuşluk vaktinde özür sahibi olan bir kimse kuşluk vaktinde yani öğle namazı öncesinde abdest alsa özür abdesti alsa, hmm. öğle namazın ezanı okunduğunda bir de abdestini yenilemesine gerek yoktur. Çünkü bir vakit girmiş, bir vakit çıkmamıştır. Ama kuşluk namazını kılmak için abdest alması gerekir. Gerek. Sabah namazını kıldı, Mesela kuşluk namazı ya, Onda tam tersi şöyle düşünelim. Sabah namazında abdestini almıştı. Evet. Sonradan güneş çıktı. Yani güneş, güneş doğdu. İşrak vakti girdi diyelim. Hı -hı. İşrak vakti giri zaman bir daha abdest alması gerekecektir. Evet. Niye? Çünkü vakit çıktı, evet. vakit girmedi. Hı -hı. Yani burada Hanefi Mesemi'nde tercih edilen dediğimiz gibi vaktin çıkmasıyladır. Hı -hı. Vaktin girmesiyle değil. Bu özür sabit olduktan sonra bu şekilde hareket eder. Peki özrün devamı için, yani bir insan sahibi özür oldu artık, hı hı. tescillendi. Ama bunu bu niteliğini devam ettirebilmesi için istimrar şartı yoktur. Yani devamlılık şartı yoktur. Burada iki namaz vakti arasında o özürü bir kere zuhur etmesi yeterlidir. Hı. Yani bizim örneğimizde öğle ile ikindi arası bana fırsat vermemişti. Hı hı. Artık özür sahibi oldum. İkindi ile akşam arası bir kere aktı durdum. Hı hı. Benim özrüm devam, devam eder. ediyor. Yasıyla sabah namazı arası bir kere aktı durdu. Özrüm devam eder. İşte sabah öğle arası bir kere aktı durdu. Öğle ikindi arası bir kere aktı durdu. Özrüm devam eder. Yani onun için devamlık şart değil. Hı -hı. Ama özür nihayete ermesi ise tam tersi özürsüzlülükte istimrar gerekir. Yani ne demek? Bir namaz vakti hiç akmaması gerekir. Evet. Tıpkı başta bir namaz vakti hep akması gerektiği evet. gibi bu şekilde kişi o çıkacaktır. O yüzden kardeşimizin hani zorlanıyorum ifadesini kullanıyor. Burada özür sahibi olup olmadığını kendisi tespit etmelidir. Yani o yerlenme işlemi bunda ne kadar sıklıkta oluyor ve iddialda ne kadar sıklıkta oldu? Belki daha önceden çok sıktı ve özür sahibi olmuştu. Şimdi o kadar sık <gülüyor> olmasına gerek yok. Her namaz vakti için bir kere bile olması yeterli olacaktır. Bunu ölçmesi, bunu bilmesi ona göre kendisi özür sahibi ise ona, o namazı o şekilde kılacak. <gülüyor> Ama özür sahibi değilse buna yine dikkat etmesi gerekir. Zorlanıyorum demesi bu kişi için bir mazeret olarak. Hanefi mezhebinde kabul edilmeyecek. Evet. Hocam bazen mesela parmağımıza veya bir yerimizde ufak bir kesik oluyor mesela. Ee, yani bir bez sarsanız orası hani kan duruyor yani. Orada biz bir yara bandı takıp abdestimizi alıp devam etmemiz lazım. Yok. E, orada şöyle bir sıkıntı var. Evet. E, kaynaklarımızda cebiri olarak bu mesele değerlendirilir. Hı -hı. Yani bir yaranın üzerine sarılmış bir bez evet. e, veya bir tampon kırık üzerine yapılmış bir alçı. Suyun altı ulaşmasının zarar vermesi veya sadece zarar vermesine gerek yok. Oranın açık olmasının zarar olması, ya hastalığın artması veya tedavi sürecinin uzaması veya şiddetli kişiye elem vermesi bunlar bir etkendir oranın sarılması için. Böyle bir durum varsa o altını yıkama farziyeti düşer. Yani üzerine mes verilmesi yeterli olur. Ama dediğiniz meselede ufak bir çizikte evet. yara bantı genelde tedavi için değil, oraya bir zarar vermesi, vermemesi için değil, kanın sağa sola sürülmemesine yöneliktir. Hatta, hatta bu gibi yaralarda belki de o yara bantı, ee, o yaranın iyileşmesini geciktiren bir unsurdur. Evet. Yani açık olsa daha çabuk iyileşecektir. Hı -hı. O yüzden onu tampon yaptım, bitti. Artık orası bir cebire hükmünü almıştır. Abdestimin üzerine mesedirim diyemezsin. Diyemeyiz. Onun durdurulması noktasında gayret sarf etmeli Hı -hı. ve aftesi o şekilde alacağız. Evet. Yani onun dediğimiz gibi gerçek anlamda bir cebire olarak hüküm verilmesi, altına suyun ulaşmasının zarar vermesi veya açık kalmasının yaraya zarar vermesi veyahut da il tedavi sürecinin uzaması, şiddetli bir elem vermesi gibi bir etken olması gerekir. Yani bir nevi keyfi bir uygulama olarak veya işte kan elbiseme bulaşmasın şeklinde bu biraz daha... Hani bazen son malzette. vakti kalıyor mesela namazda gidiyorsunuz abdestal gibi bakıyorsunuz kan çıkmış ama durmuyor. Abdest hani kılmanız gerekiyor. Öyle bir şey olsa bile e, hani bir insanın özür sahibi olabilmesi için evet. bir istimrar dediğimiz Hı. olay var dedik ya. Evet. Bunu çok soruyorlar. Dişimi çektirdim diyor namaz vakti içinde. Evet. E, kanama durmuyor. Vaktin sonu geldi. Ne yapayım? Hı. Özür sahibi diyebilmem için baştan sona kaplaması Hı. gerekir. Oysa baştan beri bu hal bende yoktur. Yoktu. Bu kişi vaktin sonuna kadar bekler. Hala kanama devam ediyorsa kerat vakti girmeden kalmıyor. O halde abdestini alır, namazını kılar. Vakit çıktıktan sonra diğer ikinci vaktin sonuna kadar eğer kanaması kesilirse demek ki özür sahibi değilmiş evet. o namazı iade, i̇ade et. edecek. Ama eğer devam ederse demek ki özür sahibiymiş artık özür sahibi kişiyi nasıl namaz kılması gerekiyorsa öyle abdestini alır. O zaman bu kılar. tip durumlarda da öyle bir şey varsa namazımızı kılacağız. E, sonrasında eğer kanama durmuşsa tekrar namazımızı iade, iade etmiş evet olacağız. Efendim. Bir diğer sorumuz da hocam. İki kez Sezeryan'la doğum yaptım. 34 yaşındayken çok çarpıntılarım olduğu için sağ kalp kapakçımın büyük olduğunu öğrendim. İlk doğumumda psikolojik problemler yaşadım. Bundan 12 sene evvel istemeden tekrar hamile kaldım. Evde bulunan Hanefi Fıkkı kitabından ortam bozuksa, annenin sağlığı için tehlikeli bir durumsa, İlk 40 günü doldurmadan aldırabileceğimi okudum. Ve kendimi psikolojik ve fizyolojik sebeplerden dolayı 35 günlük gebeliğimi mecburen sonlandırdım. Ancak son zamanlarda pek çok doktorun önerisiyle böyle bir şeyin yapıl yapılacağını öğrendim. Psikolojik olarak şu an çok kötü durumdayım. Günah mı girdim, ne yapmam lazım diye sormuş olacağım. Evet, ee, bu kürtaj meselesi, Hı. çocuğu düşürme meselesi. E, Meseleyi Hanefi kaynaklarından baktığımızda çocuğun evrelerine göre hükümde farklılıklar vardır. Evet, kardeşimizin okumuş olduğu kitapta da ifade edildiği üzere 40 gün öncesi, 40 gün sonrası, 120 gün öncesi ve 120 gün sonrası şeklinde kritik olan zaman dilimleri vardır. Evet. E, biz İsmaila e fetva kurulunda danışma hattında e, keyfi olarak Hiçbir şekilde kürtaja onay verilmemektedir. Buna dair fetva verilmemektedir keyfi olarak. Ancak bir gerekçe olması gerekir. Bu gerekçenin mahiyeti ise çocuğun bu evrelerine göre değişkenlik arz eder. Yani 40 gün içinde, 40 gün öncesi diyelim o mazeretler hafif bir mazeret olsa da kabul edilirken 40 günden sonra o mazeret kabul edilmeyip daha ciddi bir mazeretin olması gereklidir. Zaten kardeşimizin ifadesine göre sağlık problemleri olduğundan bahsediyor. Ee, psikolojik olarak problem yaşadığından bahsediyor. Yani kendince bir takım mazeretleri ifade ediyor. Hmm. Ve 40 gün öncesinde. Evet 35 günlük. Ki gün. e, bu dönemde de zaten dediğimiz gibi mazeretler hafif dahi olsa. Hatta bazı e, fakirler mazeretsiz dahi buna fetva vermekte olduğu hmm. için. E, kardeşimize diyecek bir şeyimiz yok. Evet. Ee, ama bu 40 günü aşsaydı burada ciddi bir mazeret Hı. olması gerekirdi. Hele 120 gün ve üstü olursa buradaki mazeret noktasında dahi Hanefilerde ciddi tartışmalar vardır. Yani evet. annenin hayatının ölümle nihayete ermesi söz konusu olsa bile fetva vermeyen. Hmm. fıkıhçılar var ki bu noktada farklı mütalallar hmm. vardır. Rabbim o hale düşmekten tabii muhafaza tamam, etsin. Inşallah. Çünkü insan öyle bir hale düştüğü zaman farklı sonuçlara da gidebiliyor. Hmm. Yani değerli dostlarımıza da şunu söyleyelim. Bu tip durumda olan kardeşlerimiz lütfen en azından bir Fıkıh konuda bilgi sahibi olan e, birisini arayıp bu konuda e, kendince fetva alması lazım. Veya evet. yani İsmail'a fetvatını arayarak da oradan Şüphe, kendilerine fetva almalarını Şüphesiz istiyoruz. istişare edilmesi, yani evet. bilmiyorsan bilene sorun ayet-i kerimesiyle amel edebilmeyorsa dediğinde, Hı -hı. E, çünkü o kişinin haline göre fetvada farklılık olabilir. olabilir. Evet, İlmahal kitabı okursun veya elindeki bir kitabı okursun, oradan anlatılmak isteğini anlarsın. Ancak o kitap bir tercüme ise... Hayatta bir fetva kitabıysa orada ufacık bir farkı kaçırırsın. Sende ise o fark bulunmadığı için sonuç farklı olabilir. O yüzden yani amele yansıyan noktalarda eğer mesele fetva ise gündelik hayatta olan değil. Yani namazda, hacda, oruçta bunlar zaten her Müslümanın bildiği veya bilmesi gereken meseleler. Ama çok nadir olarak insanın başında bu vuku buluyorsa dediğimiz gibi bu konularda işte belli bir mesaisine harcamış olan kişilerle istişare ederek onlarınla fikir alışverişi yaparak hareket etmek doğru olsa gerekir. Her fıkıh kitabını da elinize aldığınızda ya burada yazıyormuş ben bunu yapayım demeyin. En azından kitabın kime ait olduğunu da öğrenin. Bu anlamda da Namaz kılmasanız olur diyen var. Başörtü takmasanız evet. olur diyen var fıkıh kitaplarında. Onun için dikkat etmek lazım. Bildiğiniz yerlerden sormanız lazım. Hocam kulaktaki küpe deliği gusül alırken küpeyle içine su kaçırılarak yıkanmalı mıdır? E, gusül gerektiği zaman takıp çıkarıyorum. Bunu yapmaya gerek var mı? Parmak ucuyla olamak yeterli mi diye sormuşlar. Yani bu Normal hayatta kullanmıyorum demiş küpeyi. Evet Bu kişinin kalbindeki itminanla alakalı. Yani orada bir delik varsa o deliğin içine suyun ulaştırılması gerekir. Ben onu parmağım dışta işte ovalayarak da ulaştırıyorum. Kalbim bu konuda mutmainim rahatım diyorsa illaki orayı işte bir şey sokmak suretiyle deliği yenilemesine gerek yok. Özellikle bunu işte cahiliye döneminde erkeklerden bahsedelim. Ben kulağımı deldirmiştim. Şimdi kapanmasını istiyorum ama her usulde de oraya ben iğne Hı -hı. sokuyorum. Bu sefer kapanmasına müsaade etmiyorum. Bu bir sıkıntı oluyor. Bu şekilde bir zorlamaya da gerek yok. Normalde kabuk bağlamak suretiyle orası kapanıyorsa, yani vücudun Hı -hı. kendisinin üretmiş olduğu doku vesilesiyle kapatıyorsa, orayı açmaya ihtiyaç yoktur. Ha yani evet. kir gibi bir etkenle kapanmış su ayrıdır. O zaman zaten el ovalamasıyla veya bir şekilde orayı açıp oraya da su ulaştırmak gerekir. Burada kişinin kalbi kanatı önemli olur. Bayanlar olabilir. da böyle mi hocam? Bayanlar için de yani bayan ben deldirdim ama artık kullanmak istemiyorum. Ha, kullanmak istemiyorum. Delik i̇stemiyorum kapanmasını diyor. talep ediyorum dedi zaman. Yok bir kere deldirdiysen bu ilayımını kıyamet delik kalacak gibi kural ha. yoktur. Ee, dediğimiz gibi ama yani oradaki kapalıklılık dokunun e, üremesi sebebiyle mi, kir sebebiyle mi bunu dikkat etmelidir. Evet. Buna göre de hareket eder. Tamam, Bir diğer sorumuz da, cuma namazının zührahil ile vaktin sünnetinin e, şu zamanımızda bizim ülkemize hükmü nedir? Kılınmalı mı, kılınmamalı mı? Şimdi e, vaktin son sünneti diye nitelendirilen namaz, biraz e, halkımız tarafından farklı algılanan bir namaz. Yani farklı bilinen bir namaz. E, şöyle ki, e, cuma namazını kıldıktan sonra, farz namazı kıldıktan sonra, dört rekat son, son sünnet, sünnet kılınıyor. Dört rekat bahsettiğiniz gibi zuhra evet. ahir namazı. Bunu konuşacağız. iki rekat da vaktin son sünneti. E, halk genel itibariyle bunu öğle namazının e, namazı şeklinde algılıyor. Yani ilk sünnet Öğlenin ilk sünneti. Hmm. Dört rekat zuhra akir öğlenin farzı. iki rekat son sünnet de öğlenin son sünnetiymiş gibi. Yani hem Cuma'yı kıldım hem ben de, de öğle namazını kılıyorum da. şeklinde algılıyorum. Oysa e, Cuma namazının son sünneti. Yani farzdan sonra kıldığımız o sünnet, dört rekatlı sünnetin altı rekat mı, dört rekat mı olduğuna dair fıkıhçılarımız arasında farklı görüşler, farklı rivayetler vardır. Hmm. İbrahim el-Halebi, Halebi, Halebi Sagir isimli eserinde buna yer veriyor. Çünkü bunun altı rekat olduğu da bazı kaynaklarda ki allah Alem şu anda tam hatırlamamakla beraber İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah'tan olsa gerek rivayetler var. O yüzden müteahhir ulema fıkıçılarımız bu her iki rivayetle de amel edebilme adına 4 artı 2 şeklinde kılalım ki bu cuma namazının son sünnetinde iki rivayette de amel etmiş olalım. Yoksa ilk kıldığımız sünnet Cuma'nın sünneti sonra kıldığımız iki rekat öğlenin sünneti değil. değil. Hmm. Vaktin sünneti ifadesi ise biraz elastiki bir ifade. Evet. Yani vakit öğle vakti, Cuma vakti şeklinde. Oysa o kıldığımız iki rekat son sünnet Cuma namazının son sünnetinin dört veya altı rekata dair farklı rivayetlerle amel edebilme adına. Evet. Yani her iki rivayette kişi ne yapmış oluyor? Amel diye. Ve tabi bu anani olarak bize bu şekilde gelmiş. Ee, yani biz cuma namazını kıldık mı işte bunların hepsini kılmadan cumayı kıldık olarak kabul etmiyoruz. Ama bu şekilde yansıtılıyor ki aslında doğru olan da bu. Yani o bu inceliğe vakıf olma mecburiyetinde değildir. Hı hı. Ama meselenin hakikatine baktığımız zaman da bu budur. Yani öğle namazının son sünnetiyle alakalı bir mesele Yok. değildir. Tamamıyla Cuma'nın son sünnetinin 6 rekat olduğuna dair olan rivayetlerle amel edebilme adına 4 artı olarak kalır. Peki baktım. şöyle yapabilirler mi? 6 rekatı selam vermeden kılabilirler mi hocam? Olabilir yoksa? ama 4 rekatlı rivayet daha kavi bir rivayet hmm, olduğu tamam. için o zaman yani sen birini terk etmiş oluyorsun. Tamam. Ama 4 artı 2 yaptığın zaman 2 rivayette de amel etmiş oluyorsun. Evet. Hiçbir sıkıntı, sıkıntı olmayacak. Yok. Yani müteakir ulemamız bunu düşündüğünden dolayı bizim için en salim olanı nedir? Bu şekildedir. Böyle bir hüküm vermişler. Ve Hanefi mezhebinde de bu artık bir geleneksel olarak e, bizde yerleşmiş. Hmm. Özellikle yurdumuzda. Zuhra namazına gelince zuhra ahir namazı cuma namazıyla alakalı bir namaz değildir tamamıyla bağımsız bir namaz son öğle anlamında bunda tarihi seyrine baktığımız zaman cuma namazı normalde bir şehirde bir merkezde bir yerde kılınması gerekir ancak şehirlerin gelişmesi veya bir şehir ahalisinin bir mescide sığmaması, farklı farklı yerlerde kılınması ki bu teatüdül cema meselesi bu konu müştehit imamlar arasında tartışmalı bir konu. Yani böyle bir durumda birden fazla yerde cuma kılınır mı, kılınmaz mı şeklinde tarihi vakalarda ihtilaflar zuhur etmiş. Evet. Bu ihtilafın önüne geçebilme adına ihtiyaç sadedinde ihtas edilmiş evet. olan bir namazdır. Hatta e, Şafii mezhebine göre evet birden fazla camide kılınır ama camiler hep dolu olmalı. Bir tanesi bile boş olmamalı. E, boş olursa o boş olan diğerlerine geçmeli şeklinde bazı iştihadi meseleler vardır. Ama bu konu kafa karıştırmasın diye yine müteahhir ulema demiştir ki ihtiyasa dediğinde bunu da kılalım. En azından zimmetteki her türlü namazdan bertaraf etmiş oluruz. Artı bir de şu var. Ee, bir insanın kazası varsa zaten bu son öğle demektir ee, son zimetimde var olan öğle namazı anlamındadır hmm. bir şekilde kaza namazını kılmış, kılmış olacaktır yani. bu kimse bunu ama cuma namazı olarak algılamamak tamam. lazım yani bunu çok aleyhine olmak doğru bir şey değil e, bu illa cuma namazı gibi kılınması gerekir şeklinde bir ifade yani ihtiyasa dediğinde kılınan bir namazdır. E, bizim büyüklerimize baktığımız zaman hocalarımıza baktığımız zaman hatta efendi hazretlerimize baktığımız zaman benim şahit olduğum hiçbir kere bile zuhrahir namazını kılmadığını görmedim. Ki yani öyle bir vasıfta, öyle bir ilme sahip olan, öyle bir takvaya sahip olan bir kimse ki bunu bırakmıyorsa bize ne oluyor da hmm. biz bu namazı kılmıyoruz? Yani ahirette Mevla niye bu namazı kıldın diye sual etmez, ederse bunun cevabı kolaydır. Ama niye zimmetindeki borcu ödemedin derse bu sıkıntı olacaktır. Evet. O yüzden bu bir ihtiyaç sadedinde kılınan bir namazdır, ihtiyattır. Elbette Müslümana yakışan da ihtiyatlı olmaktır. Evet hocam. Bu soruyla programımızın da sona gelmiş mi hocam? Son olarak dua babına neler söylersiniz? Allah-u Teala Hazretleri akıbetimizi hayır eylesin. Tamam. Ee, hakkı hak bilip tabi olmayı ki bu çok önemli. Evet. Yani bazı insanlar e, gitmiş olduğu yola tabi olurlar. Ve onu hak bilirler. Oysa o batıldır. O yüzden dualarımızda Rabbimiz bize hakkı hak bilmeyi, batılı da batıl bilerek iştinab etmeyi nasip etsin. Amin, Çünkü herkes kendi kafasında hakkın peşindedir. Ama fil vaki nefsü lemirde o hak olmayabilir. O yüzden bu bağlamda inşallah birbirimize de dua edelim. Yine bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin Aha, inşallah. Allah razı olsun çok Aha. teşekkür ediyoruz canım. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programımızın sona gelmiş bulunuyoruz. Sizlerden sorularınızı bizlere ilmihaletlale.tv.com.tr ve laleğültv tv hattı üzerinden gönderebilirsiniz. İlmihal.com.tr sesine ziyaret ederek daha önce yapmış olduğumuz bütün programlarımızı izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevlaimatun hoşça kalın efendim.